4. Sohbet Dünyada Müminin Hali Bu konuşma hicretin 545. yılında Recep'in 13. günü Salı akşamı medresede yapılmıştır. Mümin dünyada gariptir, yalnızdır. Zahid de ahiretle ilgili hususlarda gariptir. Arif ise Allah'tan başka her şey yanında gariptir, yalnızdır. Mümin dünyada adeta zinlandadır. Bol rızık içinde bulunsa ve geniş evlerde otursa bil. Aile efradı malında, mevkinde istedikleri gibi tasarruf ederler. Neşelenirler, etrafında gülerler, oynarlar. O ise gizli bir zindan içindedir. Neşesi yüzündedir, kederi kalbindedir. Dünya hayatının iç yüzünü iyi bilir, kalben onu terk eder. Boşar. İlk boşa işi bir talaktır, bir boşa eştir. Çünkü bütün dünyevi imkanlarının tamamen elden gitmesinden korkar. O bu halet içindeyken bir de görür ki ahiret kapısını açmış, güzel yüzü bütün parlaklığıyla karşısında duruyor. Onu görünce dünyayı bir kere daha boşar. Fakat dünya, dünyevi zevkler, hazlar gelir, kendisinin boynuna sarılır. Bunun üzerine o da onu üç talakla birden boşar ve varır ahiretin yanında durur. O orada dururken birden şiddetli bir nur emaan eder. Parlar. Bu aziz ve celil olan Hakk'ın nurudur. Onu görünce dünyayı bir kere daha boşar. Bu sırada dünya kendisine sorar. Benim için boş. O cevaben der ki: "Senden daha güzeli gördüm." Başka bir zaman dünya yine sorar. Benim hiçim boşadı? Çünkü sen gelip geçicisin. Aldatıcı türlü şekillere ve kıyafetlere bürünmüş birisin. Aslın halen şu göründüğünden başkadır. Bu durumda seni nasıl boşamıyor? İşte o anda artık o miminin Rabbini tanımış olması tahakkuk eder. Böylece masivadan, Allah'tan gayri her şeyin karşısında hür duruma gelir. Dünya ile ahiret hayatları karşısında ise garip ve kimsesiz durmadışı. Çünkü o dünyanın da ahiretinde uzaklarındadır. Onun nazarında dünyada, ahirette na mevcut, yok mesabesindedir. Dünya bu mertebeye erişmiş müminin hizmetindedir. Aile efradının hizmetçilerini ehli dünyanın gözüne göründüklerinden farklı olarak. Kendisinin nazarında onlar ehli dünyanın gözüne göründükleri süslü müzeyyen hallerden uzak, sırf hizmet maksadıyla hazır duran kişilerdir. Gerçekte müzeyyen, süslü hizmetçilerin kendisine bu şekilde görünüşü, onlara meyletmemesi içindir. Tıpkı bir melikenin hareketi gibi ki, o bir şahsı sevdiği zaman ona zaman zaman bir takım hediyeler verir. Fakat bu hediyeleri koca karıların ve zenci cariyelerinin eline tutuşturarak gönderir. Bunu sırf onu başkalarından kıskandı ve yalnız kendine bağlı olarak tutmak istediği için yapar. Bütün varlığına Rabbine yöner. Yarın endişesini dünün yanına geçmişin yanına terk et. Zira muhtemeldir ki yarın geldiği zaman sen ölmüş olabilirsin. Sen ey zengin kişi Allah'ı unutup hep zenginliğine iştigale dalma. Zira muhtemeldir ki yarın gelir fakat sen Fakir düşmüş olursun. Hiçbir şeyle beraber olma. Bilekiz yalnız ve sadece kainatın yaratanı ile beraber. O ki hiçbir şey ona benzemez. Onun gahriyle hiç rahat olma. Sükun bu mu? Bak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Mümin için Rabbine kavuşmanın dışında hiçbir şeyde rahatlık, huzur. İnsanlara güvenip bağlanma duygularının koptuğu, Allah'a olan sevgi bağlarının da sağlamlaştığı an, bil ki Allah seni kendisine dost olarak seçmiştir. İnsanlara güvenip bağlanma duygularının koptuğu, Allah'a olan sevgi bağlarının da sağlamlaştığı an, bil ki Allah seni kendisine dost olarak seçmiştir. Onun için bu seçişini garip bulma. Kim ki İzzet ve Celal sahibi hakkın yolunda yürüme, ve onunla birlikte bulunma hususunda sabır gösterirse, o Allah'ın acayip ve hikmeti lütuflarını görür. Kim ki fakirliğe sabreder, tahammül gösterirse peşinden zenginlik gelir. Zira şurası bir gerçektir ki, kendilerine peygamberlik verilenlerin çoğu çobanlardan, velilik verilenlerin ekserisi de kölelerle Kul her zaman Allah için tevazı gösterirse o, onu aziz edilir. Efendi mertebesine yükseltir. Her ne zaman alçak gönüllü davranırsa Allah onu yüceltir. Aziz kılan odur. Zelil eden odur. Yücelten odur. Alçaltan odur. Muvaffakiyet veren odur. Kolaylık veren odur. Eğer o olmasaydı, onun lütfu olmasaydı. Biz onu tanıyamazdık Ey amelleriyle övünenler Ey amellerine mağrur olanlar Ey amelleriyle böbürlenenler Ne de cahilsiniz Ne de bilgisizsiniz Eğer Allah'ın tevfiki olmasaydı Ne namaz kılmaya muktedir olabilirdiniz, Ne oruç tutmaya Ne de sabırlı olmaya Sizler övme mevkiinde değil Bilakis Şükretme durumundasınız. Övünmeye hakkınız yok, şükretme vazifeniz var. Kulların çoğu ibadetleri ve amelleriyle övünüyorlar, böbürleniyorlar. Halkın kendilerini övmesini, methetmesini ve yüceltmesini bekliyorlar. Dünya işlerinin ve ehli dünyanın ikbaline rağbet ediyorlar. Bunun sebebi henüz nefsleri ve hevai arzularıyla haşır neşir olmaktan sıyrılamamış bulunmalardır. Dünya nefslerin sevgilisidir. Ahiret kalplerin sevgilisidir. İzzet ve celal sahibi Allah ise özlerin sevgilisidir. Sırların sevgilisidir. Sizin kalbinize hikmetler ancak şeriat hükümlerinin sağlanlaştırılması ile atılır. Siz kendi hayatınızda dinin esaslarını muntazaman yaşarsanız işte ancak o zaman kalbiniz hikmetlerle doldur. Zira dinin esasları bu noktaya erişmekte birer basamaktır. O esasları kendi yaşayışında tatbik edenler basamak basamak yükselerek kalbenin hikmet nurlarıyla doldurmasını sağlarlar. Kim ki dinin esaslarını kendi yaşayışında tatbik etmediği halde kalbinde hikmet nurları bulunduğunu iddia ederse o yalancıdır. Zira şurası iyice bilinmelidir ki dinin ve şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır. Sen, ey Müslüman, aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna, kitap ve sünnet kanatları ile vur. Elin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde olduğu halde, onun huzuruna gir. Allah'ın Resulünü, kendine yol gösterici ve muallim olarak seç. Güzel, ahlakla süslenmeni, günah kirlerinden temizlenip, İhlaslı bir mümin olmanı ve Allah'a arz edilmeni O'nun ellerine bırak. Çünkü O ruhlar arasında hakimdir, Müritlerin mürebbisidir, Arzular arasında hak olanlara batıl olanların ayırt dedicisidir, Salihlerin emridir. Müminler arasında makam ve mertebelerin taksim edicisidir. Zira aziz ve celil olan Allah, Bütün bu vazifeleri O'na vermiş, onu hepsine emir yapmıştır. Askere dağıtılmak üzere hükümdarın hazinesinden çıkarılan hılat elbiseler ise onlara kumandanların eli ile verilir. Tevhid bir ibadettir. İbadete halkı ortak yapmak ise bir adettir. Sen ibadete yapış, adeti terk et. Sen adeti yıktığın zaman senin hakkındaki adet de yıkılacaktır. Sen hak olmayan adeti değiştir ki, Allah da senin iyiline olmayan akibetini değiştirsin. Nitekim, aziz ve cihli olan Allah şöyle buyur. Hiç şüphe yok ki, bir kavim özlerindekini değiştirip bozmadıkça, Allah da onların halini değiştirip bozmaz. Rad Suresi 11. Ay Kalbinden nefsini ve yaratılanların, insanlar, diğer varlıkları çıkar. Yeni onların yaratanı, Allah'ın sevgisinin olur. Ta ki sana da orayı güzel ahlakla doldurma gücü verir Fakat bu şekilci ve ruhsuz beden hareketlerinden öte geçemeyen gece, gece namazları ve gündüz oruçlarıyla hasıl olmaz. Bunun yanında kalplerin temizliği ve özlerin günah kirlerinden aratılması ile olur. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Büyüklerden biri şöyle der. Oruç ile namaz. Sofradaki sirke ile yeşil salata cinsi yiyeceklerden ibarettir. Asıl yemek ise onlardan başkasıdır. Evet, onlar ilk başta tadılan şeylerdir. Yemeğe iştah açılması için ilk olarak sirke veya yeşilliklerden bir iki lokma alınır. Fakat asıl renk renk ve çeşit çeşit yemekler onlardan sonra sökülülür. Bütün bunlar yenir. Sonra da eller yıkan. İşte kullukta da durum böyledir. Namaz ile oruç ilk basamaktır. Sonra aziz ve celil olan Allah ile mülakat gelir. Daha sonra da hilat giyme, yeryüzünde seyah olup mesafeler kat etme ve manevi menziller alma, emirlik, niyabet, beldeler ve kaleler teslim edilmesi gibi safhalar gelir. Allah için kulun kalbi düzelliği, salah erdiği ve Allah'ın yakınında mekan tuttuğu zaman, ona yeryüzünün bir bölgesinde bir ülke ve sultanlık verilir. Orada halkı Hakk'a davet vazifeti kendisine tevdi edilir. Bu vazife esnasında halktan gelebilecek eza ve cefalara sabretmesi de istirir. Orada batılı izale edip Hakk'ı ortaya koymak onun vazifesidir. O verince zengin eder. Verdiği kişinin kalbini hikmetlerle doldurur. Aziz ve celil olan Allah Arif ve Salih kullarının kalp arazilerinin içinden hikmet nehirleri akıtmıştır. Bu hikmet nehirleri Arşin ve lehvin yanından geçen ve Allah'ın ilmine dayanan bir vadiden fışkırır. Kaynak orasıdır. Arif ve Salih kullarının kalp arazilerinden geçen bu hikmet nehirleri oradan Allah'ı tanımayan ve O'nun emirlerine sırt çeviren ölü kalpleri akar. Ey o. Haram yemek kalbini öldür. Helal yemek ise onu ihya eder. Lokma vardır kalbini nurlandırır. Lokma vardır onu karartır. Lokma vardır seni dünya ile iştigal eder hale getir. Lokma vardır ahiretle iştigal ettir Lokma vardır sana dünyayı da ahireti de terk ettir. Lokma vardır seni dünya ile ahiretin yaratımına rabet ettirir haram yemek seni sırf dünya ile iştigale sürükler ve sana günahları hoş gösterir. Mibah yiyecekler seni ainet ile iştigale sevk eder ve sana taatleri sevdirir. Helal yiyecekler ise senin kalbini Allah'a yakınlaştırır. Bu yiyecekler ancak marifetullah ile yani Allah'ı tanımakla bilinir. Marifetullah ise defterlerde ve kitaplarda değil kalplerde bulunur. Marifetullah haktan gelir. Onun mahlukatından gelmez. Aziz ve celil olan Allah'ı tanımak yani marifetullah Allah'ın ahkâmı ile amel edildikten sonra hasıl olur. Allah'ın ahkamını tasdik edip sadık ile tatbik ettikten ve yaşadıktan sonra hasıl olur. Allah'ı tevhidten ve yalnız ona güvenip dayandıktan sonra hasıl olur. Yaratılanların sevgisinden ve onlara dayanıp güvenmekten bütünüyle sığırdıktan sonra hasıl olur. Sen Allah'ı nasıl tanıyor, nasıl biliyorsun ki? Sen ancak yemeyi, içmeyi, giyinmeyi ve evlenmeyi biliyorsun. Üstelik bunlar nasıl olursa olsun nereden gelirse gelsin hiç aldırış da etmiyorsun. Sen hiç Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü işitmedin. Bir kimse ki yediğini, içtiğini Nasıl ve nereden kazandığını aldırış etmezse Allah da onu cehennemin kapılarının hangisinden sokacağını aldırmaz. Mevcudatın tamamına ehemmiyet verme, aldrış etme. Hiçbir şeyde müemsiyerek anma. Hiçbir şey seni Allah sevgisinden alıp koymaz. İnsanlar ve diğer varlıklar seni bağlamaz. Allah'tan gafil etmez. Ancak onların anlayabilecekleri hususlarda. Kendiliğiyle konuşabilir, meşgul olabilirsin. Sırf sadaka kabiliğinden bazı hususlarda kendilerini idare edebilirsin. Bu bahislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleriyle amel edersin. İnsanları idare etmek bir sadakadır. Onlara izzet ve celal sahibi Rabbinin bahşiş ve ihsanlarından verirsin. Allah'ın sana olan ikramlarından bir şeyle kendilerine ikramlarda bulunuz. Onlara şefkat, merhamet ve lütufla muamele edersin. Onlara mülayim ve yumuşak davranırsın. Bu durumda senin ahlakın izzet ve celal sahibi hakkın ahlakından olur. Fiillerinde Allah'ın emriyle yapılmış fiiller cümlesinden sayılır. Şehler büyükler iki kısımdır. Bunlardan biri hikmette büyük olandır. Diğeri de ilimde büyük olandır. Ahlakta büyük olanlar seni Allah'a yakınlık kapısına götürürler. İki kapı vardır ki senin onların her ikisinden de girmen mecburidir. Bunlardan biri halkın kapısıdır. Diğeri de hâlıkın kapısıdır. Bunlara dünyanın kapısı, ahiretin kapısı da denir. Biri diyene tabidir. Önce halkın kapısı gelir. İkinci olarak da Aziz ve celil olan Hakk'ın kapısı gir. Birinci kapıdan geçmedikçe ikinci kapıyı göremez. Kalben dünyadan çık ta ki ahirete girebilesin. Hikmetler şeyhine hizmet et ta ki o seni ilim şeyhine götürsün. Halktan ayrıl, insanlara ve diğer varlıklara bağlanmaktan kurtul ta ki aziz ve celil olan Hakk'ı tanıyabilesin. Bunlar birçok derecelerden, mertebelerden ibaret. Bir mertebeden sonra bir başka mertebe gelir Bu ikisi birbirine zıttır Bir arada toplanmazlar. Yukarıda saydıklarımız hep birbirlerinin zıtlarıdır Onları bir arada toplanmaya kalkışma Eline bir şey geçmez İzzet ve Celal sahibi hakkın evi olan kalbini tahliye Boşa. Orada Allah sevgisinden başka hiçbir şeye yer verme Melekler içinde suret bulunan bir eve girmezler İçinde bir sürü suretlerle putların bulunduğu Senin kalbine Allah nasıl girer Masivadan gayri her şey bir put Allah'tan gayri her şey bir puttur Öyleyse sen putları kır Evi temizle İşte o zaman evin sahibinin orada hazır olduğunu göreceksin Hem o zaman daha önceleri görmediğin birçok garip halleri de göreceksin Allah'ım Bizi seni kendimizden razı edecek amelleri işlemeye muvaffak et. Ey. ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.